Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kent'in tozuna hoş geldiniz. Bugün son zamanların en tartışılan dönüşüm projelerinden Fikirtepe dönüşümüne göz atacağız. Dönüşüm sürecini ve bugün geldiği noktayı doktora çalışmasını Fikirtepe üzerine yapan bir akademisyenden hep birlikte dinleyeceğiz. Evet, konuğumuz Duygu Parmaksızoğlu. Duygu Fikirtepe'de tezi için saha araştırmasını yürütmekte. Kendisi City University of New York Graduate Center Antropoloji Bölümü doktora öğrencisi. Çalıştığı isimleri duyunca ben çok kıskandım. <gülüyor> İsimler arasında David Arvay, Setelow, Jeff Maskowski ve rahmetli Neil Smith var. Tezi için malikler ve müteahhitler arasındaki pazarlık sürecini inceliyor. Risk spekülasyon gibi kavramların ne şekillerde ortaya çıktığını, bunların dönüşüm gibi kentsel süreçlerde oynadıkları rolleri araştırıyor. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Zamanın ruhu tüketim. Bu bağlamda mahallinizi, yaşam alanınızı, kentinizi sata pazarlığa tüketmekte normalleştiriliyor. Evet, Fikirtepe'ye dönersek. Az önce de alıntıladığım üzere dönüşüm alanlarının hepsinde gördüğümüz merkezilik, sermayenin yatırımı için cazibe, rantı yüksek bir bölgede olması vesaire Fikirtepe için de geçerli. Şimdi Duygu Bize Sen Fikirtepe'nin konumunu daha özel alanında görüyorsunuz. Açar mısın? Bir de bu bağlamda Fikirtepe Projesi nedir? Anladım ee, Şimdi siz de zaten açıkladınız Fikirtepe çok merkezi bir hı -hı. yerde Bulunuyor Kadıköy ilçesinin e, göbeğinde Marmur Üniversitesi ile Göztepe Eğitim Hastanesi ile komşu Ve bütün e, yol güz Güzergahlarının hı -hı. merkezinde bulunuyor e, 131 Hektarlık dev bir alan Bayağı, Fakat e, buradaki e, Evlerin neredeyse %90'ı e, ruhsatsız Ve isken izinleri de yok hı -hı. E, tapulara baktığınız zaman da tapular hep arsa tapuları ruhsatlı tapulu ev hı hı. görmek de mümkün değil daha çok tek katlı iki üç katlı apartmanlar nüfus yoğunluğu e, tabii şehrin geri kalanına göre düşük fakat hı hı. E, yine de çok çarpık bir yap yapılaşma var gördüğünüz hı hı. zaman yollarda kaldırımlar yok vesaire e, evler biraz derme çatma. Hatta şey tehlikeli olduğu da söyleniyor. Deprem esnasında biraz yapı kalitesinin düşük olduğundan bahsediliyor. Ve genelde de işte burada yaşayan insanların çalıştığı sektörler... ...benim hani konuştuğum insanlar arasında bakarsak... oranı zaten çok yerli oturmuş bir esnafı var. Eski bir emekçi mahallesi. Zaten, <gülüyor> evet, evet. Aynı zamanda eski bir emekçi mahallesi. Esnafı var. İşte özellikle mesela bu... ...nasıl söyleyeyim işte marangozluk hı hı. sektöründe ya da inşaat malzemeleri sektöründe birçok dükkan bulabilirsiniz. Onun dışında aslında aradığınız her şeyi Fikirtepe'de bulabiliyorsunuz. <gülüyor> yani böyle işte ne bileyim saz tamir eden, bağlama yapan insanlardan <gülüyor> işte enteresan. ufak teksil atölyelerine... ...işte bütün şehrin işte geri kalanını işte börek, çörek yapan büyük hı hı. fırınlara, hı hı. pastanelere... İşte Birçok bir aslında hı hı. şehrin e, lojistiğini sağlayan e, böyle hı hı. En enteresan hı. bir ekonomist de var. Hı. Çok güçlü bir ekonomist de var aslında. Yani sadece oraya böyle bir e, mesken alanı hı hı. olarak bakmak çok yanlış olur. Ciddi bir ekonomi de var orada. Hani e, hiç bulamayacağınız şeyleri gidip Fikirtepe'de bulabilirsiniz. Yani ufak tefek böyle ev araçları, gereçleri ya da marangozluk işleri, hı hı. tamircilik işleri vesaire. O anlamda hani çok da böyle şehrin geri kalın o Bağdat Caddesi kısmıyla çok yakın ilişkide de bir yer. Ee, bunun dışında... Yani bağlantıdan dolayı ona Bağdat'a da bütün şeyi sağlaması tabii, da bundan Tabii bütün böyle bir lojistiği evet, evet. de sağlıyor. Yani evet. hem e, emeğiyle sağlıyor e, servis sektöründe çalışan insanlar olarak Hı -hı. hem de işte ne bileyim bir takım malzemeler, Hı -hı. mallar, ticaret, Hı -hı. Hı -hı. ticari ilişkilerle de ciddi bir lojistik Hı -hı. sağlıyor. Böyle Hı -hı. bir ilişkisi Hı -hı. var ve şimdi dönüşümle beraber ha, dönüşüm bu projesi evet. dönüşüme geldiğimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi e parseller birleşerek adalar Hı -hı. haline geliyor ve bu ad ada haline geldikleri andan itibaren 4.14 gibi bir emsal İmar hakkı kazanıyorlar. Bu Normal kalanım, emsali ne kadar düküyor? 2.07. E, 2 tamam. i̇ki misli gibi emsal. 2 misli gibi emsal kazanıyorlar. İlk proje ortaya çıktığında bundan yaklaşık 2,5 sene önce bu emsal hatta altılara çıkıyor. Ha, işte, o, evet o büyük rant fırsat söylemi. İşte tamam, fırsat söylemi Aha. tam burada ortaya Hı -hı. çıkıyor. E, yollar da bu emsallerin içine katıldığında kişilerin parselleri yaklaşık %15 oranında büyüyor. Hı -hı. E, fakat daha sonra bu yollar geri alınıyor. Ya yani ilk başta yani Kadir Topbaş hı hı. açıklama yaptığında e, işte Fikirtepe'nin 12'ler Camii'ne geliyor. oranın en büyük camii. Orada cuma namazını kılıyor. Namazdan çıktığında bir açıklama yapıyor halka. Diyor ki işte biz burayı dönüştüreceğiz. İşte e, çok güzel bir yer haline getireceğiz. Siz de hepiniz bundan kazanç çıkacaksınız. Hı hı. Yollar da sizin olacak parselinizin hı hı hı. üstünde. İşte 100 metrekare parseli varsa yolla beraber o 100 metrekare %15 artırı 115 metrekare olacak. Hı. E, Yükseklikte sınır tanınmıyor vesaire. Ve e, böyle başlıyor. Bir anda tabii müteahhitler akın ediyor. Büyük müteahhitler ilk başta e, gidiyorlar. Fakat çok kolay bir süreç değil. Çünkü adalardan bahsettiğinizde adalarda 300 tane, 400 tane insanın imzası hı hı. gerekiyor. 300-400 kişinin birbiriyle ortak olduğu. Ve bu ortaklık aynı zamanda bir de gidip müteahhitlerle ortak oluyorlar. İsterseniz kısaca çantacılar mevzuna geleyim. Tabii tabii geleyim. tabii o önemli tabii. E, şimdi benim... Dolaşırken de, insanlarla konuşurken <gülüyor> sürekli böyle bir çantacı lafını Hı -hı. duyuyorum. Ee, olay enteresan. Bu tip süreçlerken terminolojisini de oluşturuyor ya. Çantacıyı soruyorum, hani ne demektir bu tam olarak? Ee, ne demektir bu tam olarak? Ve bana hani e, dedikleri, işte bu bir takım adamlar e, geliyorlar hani. Önünüze işte nakit atıyorum hı hı. 10 bin lira para koyuyorlar ve diyorlar ki bak bu sözleşme imzala bana parselini metrekareni sat. Hani bu tam satmak gibi ha. değil de hani onu bağlıyor o sözleşmeyle daha sonra alıyor bu sözleşmeyi daha yüksek bir fiyatı müteahhite satıyor. Garantili Garantiliyor yani. Peki bu proje aslında bir pro şey, e, rezidans lüks proje değil mi yapılacak hı hı. proje hı hı. Yani bu projede şeyler de net olmadığı için şeffaf olmadığı için hep hani o, onu bilemiyoruz Bire bir bire üç falan alma hayali nedir hı. var mı bunun <gülüyor> var, şeyi Var var Böyle mi olacaklar var. Şimdi şimdi düş baktığınızda 4-14 emsel 100 hı hı. metrekare yeriniz var Oraya 414 metrelik bir inşaat hmm. yapılıyor. Bu 414 metrenin yüzde 60 sizin yüzde 40 mütaatin. Yüzde ee, 60 sizin olduğunuzda ne oluyor 80 metrekareden işte atıyorum 3 tane daha oluyor olduğun hmm. de iki tane düşüyor. Yani sizin evet, 100 metrekareli bu, bir hı. tane yeriniz varken onu verdiğiniz zaman bir anda 80 metrekareli güçlü bir lüks aileye sahip oluyorsunuz. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Ee, şu an benim hani konuştuklarımın arasında baktığım zaman notlarımda hep göze çarpan bir tabir var. O da loto milyarderi, loto talihlisi gibi hani kendilerine yakıştırdıkları <gülüyor> sıfat bu <gülüyor> loto çıktı gibi hani e, biz diyor bu bu projeden önce oturduğumuz yeri işte atıyorum e, 200 bine satacakken şu an diyor bir buçuk trilyon ediyor diyor diyor nasıl bir hesaplı bu, bir buçuk trilyon edebilir ya yani 200 binden buraya şu an diyor çünkü diyor metresi diyor 5 bine çıktı hı hı. diyor biri oradan çıkıyor hayır diyor 7 bin diyor neye göre 5000 bin neye göre 7 bin bilmiyorum ama yani şu an e, bir buçuk trilyonun üstünde hı hı. oturuyorum diyor işte kimine işte geliniyor diyor ki işte sen 3 sene sonra trilyonluk adamsın çünkü işte senin 160 metre yerin var. 3 sene sonra bu işler bitsin sen trilyonluk adamsın. Hı -hı. Bize lotor çıktı. Yani milli piyango siz gibi bir... <gülüyor> Ama o milli piyango tarihlileri kendi komşularıyla kendi yaşam alanlarında oturamayacak. Belki orada hiç oturamayacak. Şimdi senin çalışmanın en önemli sonuçlarından biri de şüphesiz bu rant odaklı gidişatın sosyal yaşam üzerine yansımaları. Evet. İşte aile yaşantısına etkileri. Bunu evet. biz birçok mahallede gördük. Mesela iş paraya dönüşünce... <gülüyor> Komşu, akraba, can, ciğer dostlar boğaz boğaza geldi. Mesela evet. Toklu Dede'de Hı. işte bir aile anne iki çocuğuyla oturuyor. Erkek çocuk anneye zorla sözleşme imzalattırıyor müteahhitle. Bu sefer e, kız çocuk ve ailesi e, ortada kaldı. Çıkmak zorunda kaldı. Evet. Çünkü müteahhit e, şey, para verdi. Onlar bir daire aldı falan. İşte evet. Ayazma'da yılların <gülüyor> dostları, ev sahibi kiracı ilişkileri bozuldu. Kendi... Kuzenini yeğenini kiracısını Çünkü en önce o ev kondusunu yıkmak zorunda ki Toki'ye geçsin <gülüyor> diye Başına yıktı <gülüyor> Ya hakikaten böyle ahlaksız bir bu rant ekonomisinin gidişatı Şimdi de odak bir bölge Sen <gülüyor> burada nelerle ya. yaslaştın Vaktimiz akıyor <gülüyor> ama bir beş dakikada bize özetle. Tamam ee, benim hani gördüğüm işte O yine çok sevdiğim konuştuğum insanlardan biri Hani dediği bir laf var ...eskiden müsamaha gösterdiğimiz şeyler... ...komşuluk ilişkilerinde yok oldu diyor. Hani gecenin 12'sinde diyor... ...benim komşum diyor duvarı diyor çivi çakardı diyor. Hani Uyuyamazdım, bir şey demezdim diyor. Hı hı. Tamam mı? Hani ne olacak? Her gün yüz yüze bakıyoruz falan. Hani şimdi bu tip zaten müsamahalar kalktı ortadan. Kimse kimsenin yüzüne hani böyle hı hı. bakacak şeyi yok. Kazançtan dolayı komşuların arasında nifak girdi dedi. Kendisini burada hı hı. hani... E, ...onun ağzıyla konuşuyorum... Bize burada rant verildi Birbirimizi kırarak kazanırken aslında Kaybediyoruz dedi yani şey birebir e evet, Kendisini Bana <gülüyor> anlattığı <gülüyor> şekilde size Tarif edeyim e yani ciddi Biz burada bir sosyal travma yaşıyoruz dedi Aynen <gülüyor> bu kelimeyi kullandı bu bizim üstümüzde Bir travma oldu dedi hani tamam belki Çok güzel paralar kazanacağız şu <gülüyor> bu Ama hani ben burada doğdum büyüdüm Bütün bu insanları tanırım şu an Zaten birçoğuyla hani aram kötü oldu Buradan gideceğim bir yerlere buraya geri dönemem Dedi geri dönersem Bakın bana bunu söyledi adam. Geri dönersem müteahhit zaten o zaman burayı satamaz dedi. Burayı alacak çok insan benimle şey. komşu çok olmak istemeyecek şey dedi. Hı -hı. Hı -hı. Yani, Hı -hı. yani ya, çok enteresan ya. yani e, gele, gel, gelemeyeceğini Hı -hı. düşünüyor. Ve zaten eğer ben buraya gelecek olsam diyor ya satmam gerekirse satamam da diyor. Çünkü burayı alacak insan benimle komşu olmak istemeyecek diyor. Evet. Böyle bir enteresan Sence, şeyler evet. duyuyorum tabi gel, gel, gelmek isteyenler de var Hı -hı. yani e, oturacağım kira yani ben burada yaşamak Hı -hı. istiyorum diyen de var fakat benim gördüğüm 90'ında, 95'inde belki daha fazla biz buraya gelemeyiz yani buranın ay başa çıkamayız Hı -hı. su parasıyla Hı -hı. elektrik parasıyla başa çıkamayız. Ailelerin içinde gözlemlediğim hani böyle jenerasyonlar arasında bir çatışma çıkmış anladım kadarıyla. Hani anneler, babalar, daha yaşlı olanlar daha muhafazakar davranırken hani evet, biz duralım. Aha, yani aha, evet. e, daha genç jenerasyon Hı -hı. daha atak hayır hemen imza atalım çıkalım yapalım Hı -hı. falan. Hı -hı. Ve böyle hani biraz böyle babaların çocuklarına düşman olduğu e, ya da çocukların babalarına Hı -hı. düşman olduğu bir takım işte ailevi problemler ortaya çıkıyor. Bir de hani yani bir iki kere de böyle bir e, komşular arasında şiddet mevzularını Hı -hı. duydum yani e, biraz böyle e, kavga düş falan e, o tip şeylerin yer aldığını e, yaşandığını. E, kimileri de mesela Fikir Tepe'de biliyorsunuz işte burası bir gece kondu bölgesi fakat artık iki üç katlı apartmanlara dönüşmüş durumda son 20 yılda e, birçok insanın da kiracısı var. Ek gelir olarak ee, birçok insan kiracılarını mesela kaybettiler evet, bu süreçte evet, kiracılar çıktı gitti evet. ee, ve yani eskiden üç tane kiracısı olan adam emekli maaşı yok yaşlı çalışacağı bir işi yok kira geliriyle geçiniyor kiracıları gittikten sonra komşularının bakımında muhtaç hale geliyor ve bu hani tekil bir örnek değil çok bu iyi. çok Aha, sık rastladığımız örneklerden bir tanesi. Ee, ...işte bu tip ekonomik Hı -hı. sorunlar da var Tabii. ve sorun çözülmediği müddetçe de bu böyle Tabii. devam tamam, edecek. Herkes bir şey yani <gülüyor> evet, evet, ciddi şu tıkanıklıklar adam. yaşanıyor. Bu nasıl çözülecek, ne zaman Hı -hı. çözülecek şu an bilmiyoruz, bakıyoruz. Ee, şu aralar çok önemli bir dönemdeyiz şu an. Hı -hı. 15 Haziran'a kadar sözleşmelerin tamamlanması ve hani çıkacaksa insanların bu yaz çıkması lazım. Yoksa bir sene atar. Çünkü Hı -hı. okullar açıkken bunu yapamazlar. Ee, okulların kapandığı tarihle başlayacağı tarih arasında boşaltım ve yıkım süreçlerinin başlaması gerekiyor. Bu da birçok adada şu an için çok mümkün gözükmüyor. Hı -hı. Benim gözlemlediğim. Dolayısıyla da hani birçok yerde projenin bir sene atması Hı -hı. muhtemel. Daha da uzayacak. Peki evet. duygu hakikaten çok açıklayıcı. Çok çok iyi. Biz de Fikirtepe'yi böyle çalışmış olduk sayende. Sana çalışmalarında başarılar çok diliyoruz. Çok Emeklerine yanımız. sağlık. Çok teşekkürler çağırdınız Ve lütfen için. gittiğinde David Herbie'ye kendin tozunun selamını da <gülüyor> tabii, tekrar Tabii getir. söylemez <gülüyor> miyim memnuniyetle. Çok teşekkürler. Evet, doktora tezini City University New York Antropoloji bölümünde Fikirtepe üzerine yapan akademisyen Duygu Parmaksızoğlu ile yaptığımız mülakatı dinlediniz. Bu mülakatın hemen ardından Fikirtepe afet dönüşüm alanı ilan edildi ve kıyamet koptu. Bu kez Fikirtepe'ye başlarına talih kuşu konanlar, loto çıkanlar, umutları yükseltilenleri dinlemeye gittik. Dinleyiniz bakın nasıl bir isyandalar. Muteyit milleti aldattı. Biz ziyadece onun Hangi peşindeyiz. Hangi müteyit? Doğru burası Vartaş'ın. Vartaş. Burada en güzel yerleri de Vartaş aldı. Evet. Şu birinde dayıdu aldı. Burayı da aldı. Arkadan da almış uça ada evet, evet, Ama sözleşmesi sözleşme değil. Mutayit bizi aldatmış. Vermiş yüzde elli Yüzde 31 buçuğa geliyor dediler. Öyle mi? Şimdi yeni hesap yaptırıyoruz. Nasıl yüzde yirmi e geliyor. Yani Vartaş burada milleti aldattı. Tek kelime bunu söylerim ben. Hükümete de söylerim. Kendiye de. Benim kardeşlerim imzaladı. Ben imzalamadım. Tabi Tabii benim kardeşlerim imzaladı çünkü mirasçı, mirasçı. kaçırmak için imzaladılar. Bilmiyorlar o zaman da böyle olduklarını. Onlar dedi ki sekiz daire, on daire hemen göğürt verdiler. E yaz bakalım sekiz daire, yazıyor musun bu anlaşmanı? Hani niye yazmadın buraya sekiz daire, üç daire, beş daire? Hani ya? Sekiz daire söz verdiydi. nerede Yok. Dolayısıyla aldandık, aldattılar yani. Ne yaptılar? İlk önce dört on dört dediler, kırk kat dediler. Sonra Recep Tayyip Erdoğan Bey ee, Yani Öyle bu şey. insanları burada evinden ettiler Şimdi kalktılar Bir artı dört Neymiş İstanbul'un sürültü bozuyormuş Şuradan baktığınız zaman dört tane orada var Taş Dört tane be. şurada var <gülüyor> Bu tarafta var bak çıktığınız zaman görüyorsunuz Sadece buranın mı sürültü bozuyor yapıldığı zaman hı hı. Yani önce, önce bir şey Şimdi dedik zaten. Önce bir şey Önce sen, Herkes zengin olacak Hevesiyle şey yaptı Biz aslında oturamayız burada biz gidecektik ama şimdi onu da yapamıyoruz. Ha bak kardeşim bu da şimdi Yine aldım. söylemedin o lafı. Her Bana zengin deyin biller. Önce zengin <gülüyor> olsun dediler. Sonra perişan ettiler. Aynen. E tam, öyle. Hani Aynen öyle. İyi oldu bu insanlara. Önce içimize pembe pembe kelebekler uçurturdular. Şimdi eşek arabasını <gülüyor> düşürdüler. <gülüyor> Kapkara böyle. <gülüyor> ha, biz yiyemezsek onlar da yiyemezler. Bunu da Allah rızası için yayınlıyor evet, musunuz? Yani. Yayınlıyoruz. Da... Allah, rızası Allah rızası için bunu da yayınlayın. Tamam. Ya, bu insanların geleceği burası. Kimisinin üç çocuğu var kimisinin beş çocuğu. Dağda nelere eksik? Bir tek domuzları eksik. Gemicikleri var, binacıkları var. tepede olmaz. Şerif de olur. Ben bir daha Çanlı'da bu hükümeti da oy vermeyeceğim diye de söyle. Bu selam selam abi, da ben ha ben e, e. Sayın Başbakanım eğer bu da size ulaşırsa şu eller şu Ay, eller 3 dönemdir size oy veriyor yerel ve genel seçimlerde bir, dakika, bir o, daha öyle, vermeyeceğim Ya bir de de ki hayır öyle deme bak da de ona ne yakışırdı Vermeyeceğim ben Başbakan ver. ne yakışırdı ben şu, şu müteahhitlere koydum. Bu kadar ada var. Hı hı. Şu ada şuraya verecek. Şu ada benim müteahhitlerim buraya verecek. Aynen imar şeyde aynıdır diye. Biz de hepimiz o zaman imza atıp, kadar çıkıp, şimdi başlanması gerekiyordu. Nerede hani baş yıktılar. Burayı bir tane açımı çakamıyoruz. Koyuyorsun. Tabii biz bir çakamıyoruz. Böyle şey gibi oturuyoruz. Yap, ya elimizi tamir edelim? Oturalım mı? Ne yapacağım da bir karar versin. Gelsin buraya bir karar ver. Ben sana bir şey soracağım. Şu taşın şeyleri var ya, şu manzaralı. Şuralarda size benzeyen kimse var mı? Şu fotoğraflar. Ya tamam oturmayalım ama gelsem bizim yerimizi versin bize gidelim. Yani bizi böyle niye ayakta bırakıyor ya? Tamam biz burada oturmayalım. Oturabiliriz niye? de niye aslında oturamıyoruz? Otururuz da işte aslında. Tabii ki oturabiliriz Oturuyorum. diye. Onlardan aşağı bir insanlar değiliz. Biz de ona geçeceğiz deme, oturur zaman niye geldi hala bu sallantı bu kadar bir bırakıyor bu insanlar. Hadi sen nedir böylesiniz? Şu an, ben 10 senede oturayım, 10 senede bir çivi çakayım mı çakmayayım mücadelesi veriyorum. Acaba evime masraf yapsam mı yapmasam ayakta bekliyoruz olur mu böyle bir şey? Gelsin şuraya desin ki ya ben şuna şuna şuna vermenizi istiyorum. İmza atma anında evine parasını bankaya yatırıyorum. Bildiği gibi desin herkes de o zaman ne yapar? Ona inanır ve güvenir verir değil mi? Böyle bir şey de yok. <gülüyor> Ben bilmiyorum yani. İyi, anlaşma imzaladınız evet, mı siz? Yukarıda bir yerimiz var, orayı biz atık mı? Bak burayı imzaladı mı? Var evet şey <gülüyor> eyva. Ama serpeye paçında bir de serpeye yapıda var yerimiz, orada da atmıyoruz işte. Yani olacak ne olacak belli değil. <gülüyor> diye atmıyoruz. Peki, Peki ne yaptı vartaş? Böyle bıraktı. Bıraktı işte. Yani işte. Gördüğünüz gibi bıraktı. Peki, bir hukuki bir şey başlattık <gülüyor> mı? başlatmadık. Yani herkes öyle başlatacak ki bize başlatalım. Şey i̇şte tek başımıza da bir şey yapmadık. Yani böyle olmaz yani. Gelip buraya bir el atması lazım yani. Biz ona, biz biz ona abim kadar kardeş biz kadar seviyoruz ve güveniyoruz mesela AKP'ye ama bu şekilde de ben bilmiyorum ne yapacağını da çok merakla bekliyoruz ailecek hepimiz Böyle, yani. Lira, hepimiz merakla, bekliyoruz ailecek. Alıyorsun, kime topluyorsun bu yerleri? Çantacılar. Kime değil mi? topluyorsun? Kime ya. topluyorsun? Evet, evet. Kime, kime, çantacı, kime. Bu çalışıyor? çantacı kime çalışıyor? kime çalışıyor? Sana mı, sana mı, ona mı, buna mı? Metresini bir de o. topluyor, daha sonra daha yüksek yata ya, satıyor bir de şöyle de kime çalışıyor? Ve Kim satmaya, başladın satmaya başladın sana. Satmaya başladın. Şimdi ne oldu? İmada'nın da satıyor. Bir de yasa çıktı diye korkudan da mı satıyorlar? Ya şimdi bir bir düğanga vurdu, onu elimizden aldı diyor. Şimdi ne yapıyor? Beş milyondan satıyor. Diyor ki 5 bin satar giderim. Ne yapacak? 600'e satacaksam dairemi diyor. Yar yarıya verir giderim diyor. Biz de öyle düşünüyoruz şu anda. Verelim mi vermeyelim mi? Ama yazık insanlara yani. Hay bu acaba size bunu bu, bu yola sokmak için bir numara mı? İşte, her, şey, her şey beklenir. Şey, her, her şey, şey bekliyoruz yani. Şey, her şey beklenir. Ama bunu oyalmaya gelmesinler. gelmesin Bak 7 senedir, 7 senedir buranın İmar Asası. Bir kapattılar. <Gülüyor> Ondan sonra yaklaşık 2 sene, 3 aydır da buranın <Gülüyor> İmar açıklanmış. 7 sene önce, 5 sene önce buradaki yer toplayan 150 parsel toplattım. 150 parsel aldı. Evet. Bu 150 parsel az mazlu değil. Kime topladı? Ne var ipi koparan burada tinercisi Boş burada şey burada. Değil mi? E tabii yani her yer bir tane soya yük. Ha yani onu demek istiyorum Aile, Aile olarak 8'den sonra belirli. 9'dan sonra çıkabilirsin ya. Geldi buraya berbat etti bıraktı gitti. Ormasınız. E, ne yapıyorsunuz burada yakında oturan mi? aileler siz. Ne yapıyorsunuz? 8'den sonra herkes Çıkışın evine kapanıyor. Zaman, bir şey olduğu zaman çıkamıyor ne olacak ya? Çocuğunuzu. Kızını kızını. Evini Emniyet bir şey mu? Geziyor. Ne yapacak? Emniyet ne yapacak? Tinerciye bir şey yapabiliyor mu? Suçu yaparsa yakalıyor. Bırak atsın diyor polis. Yardım edeceğine bırak atsın diyor. Gençler ne düşünüyor? Allah abla diyecek hiçbir şey bulamıyorum artık. Ha. Sen burayı yıkılsın <gülüyor> istiyor muydun mahalleni? Allah ablacığım istiyordum ama artık istemiyorum ya. İstemiyorsun. Eski düzen daha iyiydi böyle. Ha. Gerçekten daha iyiydi. Geçenlerde burada zaten benim uçakladı tınerciler. Bacağımdan olsun. sağ olun Allah. Geçmiş olsun. Bacağımdan uçakladılar. Dokuzdan sonra kimse hiç şöyle çıkamıyor artık. Burası zaten uçturucun ana yeri yeni yeri oldu zaten. Her yerde uyuşturucu, her sokak başında uyuşturucu var. Uyuşturucu yüzünden buradan temin edebilirsin. Vallahi bak, Mersin desler, M&M'ler, bilmem neler... Kaç, Kaç saattir buradasınız? İki, İki saattir. Bir tane polis gördünüz mü? Görmediniz. Akşama kadar da göremezsiniz, akşam belki görürsünüz. Böyle bir şey olur mu? Ben Tayyip böyle babam gibi seviyordum, abim gibi seviyordum. Hakikaten yani. Ama bu saatten sonra hiçbir türlü oyalanmaz. Kadir Topbaş da olsun, o da olsun. Daha kanmam. Boşa atacağım veya oraya güzel bir resim yapacağım. Ahmetler sizin, burada cinayetler çıkacak. Zaten herkes filmin üstünde bomba, filmi çekimi, bomba üstünde oturuyor şu anda. Aşk ben o kadar gerginim ki, karşımdaki muhatap böyle devlet şeyi olsa, erkek olsa ya burada yani. Evet sevgili dinleyiciler, Fikirtepe'lileri dinledik. Fikirtepe AK Parti'ye oy veren bir bölge, mahallelinin konuşmalarından da bu çok açık bir şekilde okunabiliyor. Ancak halkı hiçe sayan uygulamalarıyla herkesin nasırına basan AK Parti, Fikirtepe'de de farklı davranmamış. Geziden çıkan isyanı dış güçlere, provokatörlere bağlayanlar bir de buradan baksalar, körelmelerine de çare bulabilecekler diyerek bitiriyoruz.